Sayın dinleyiciler, Türkiye'de ve dünyada tarihi bir gün yaşıyoruz. Türk ilim adamlarının keşfettiği 10. gezegene ilk yolculuk, 2010 yılının bu ılık 22 Nisan'ında Edirne'deki Uluğbey Uzay üstünden yapılacak. Bu uçuşta asrın buluşu olan ışık roketleri ilk defa denilecek. Yolculuk bütün dünyaya Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu tarafından uydudan naklen yayınlanacak. Geriye sayım Sayın başladı. Yaklaşık 3 dakika sonra... ...hava kuvvetlerimize bağlı uzay komutanlığının... ...tecrübeli iki astronotu... ...Üst Teğmen Kaptan Pilot Cüneyt... ...ve yardımcısı Pilot Teğmen Ömer... ...PVC adlı çok geliştirilmiş uzay gemisiyle... ...yola çıkacaklar. Şimdi geriye sayımı takip etmek üzere... ...Ulu Bey Uzay Üstü'ne bağlanıyoruz. Her hava dünya... ...her şey hazır. Bu muhteşem yolculuğun son saniyeleri... ...10... ...9... ...8... Altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Bismillah. Evet sevgili dinleyiciler, ateşleme başarıyla gerçekleşti. Rebete büyük bir hızla atmosferin ilk katlarını tırmanıyor. Bilinmeyen bir gezegene doğru uzun ve tehlikeli yolcular gözlerini kıtmadan atıldılar. Dualarınızla onlara yardımcı olacağınıza inanıyorum. Yolculuğun ilk durağı ay üstü. Preveze'nin son kontrollerinin yapılması için... ...uzay komutanlığına ait istasyonda 45 dakika kalması planlandı. Şu anda Preveze gözden kaybolmak üzere. Uzaya çıkana kadar haberleşmemizi ara veriyoruz. Bundan sonraki yayınımızı ay üstünler sürdüreceğiz. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.